Euzubillahimineşşeytanir. Bismillahirrahmanirrahim. Hepimiz beraber evvela bir istiğfar edelim. Ondan sonra bazı şeyleri ilan edelim. Onları beraber okuyalım. Bu belaların define niyet edelim inşallah. Cemil hatalarımızdan estagfirullah. Estagfirullah. Estagfirullah. Estagfirullah. Estagfirullah. Estagfirullah. Estagfirullah el azimel lazii la ilaha illah hu el hayy el Allah'ımız maddi manevi bütün sıkıntılarımızın açılması için manevi fetihler nasip olması için bir Fatiha-i Şerife ihlas ile okuyalım. Buyurun el Fatiha Allahümme. Eûzü billahi min eşşeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanir Rahim. Maliki. Ya ke nebdu. salat olanlrdin anı maddi manevi belalardan korunmamız hafzımız ve muhafazamız niyetiyle bir atel kürsiyi okuyalım bismillahirrahmanirrahim allahü la ilahe illallahü la ta'huzuhu la lehu ma fis ma ان الذي يشفع عند الله يعلم ما بين ايديهم ولا ve la yauduhu haddik ve la yauduhu haddik elhamdülillahi lezî hedâna lehâdâ fama kurnâne lehdediyel eulâne hedâna allâh fama tevfîqi ve'ad-i sâmi illâ billâh neqad jâet muhammad Allahümme salli alâ seyyidun sallu alâ tabibu muhammad Allahümme salli muhammad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 sana kallahu al-azim Allahum enfa'na bil Qur'an al-azim ve barik lana fihi elhamdülillahi rabbil alamin. Estagfirullah el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum ellezî lâ yamût abada ve dafa'tu ankum el şur'e bilâ havli ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Bu mübarek cuma gecesidir. Allah'ım bereketlerine, faziletlerine nail eylesin. Amin. Amin. Yarınki gece eee Noel kutlayacakları Yani yılbaşı kutlamakları için Birçok günah, israf Ve haram Hazırladıkları gecedir Allah Teala şerinde muhafaza eylesin Ay. Tabii ki zamanlar Ve mekanlar Adamına göre yaptığı işe göre değişirler Biz yarın gecede yatsımızı kılarız Zikrimizi yaparız Duamızı okuruz e, Kitap çalışmalarımız oluyor Her ilimle meşgul oluyoruz Herkes e, bu şekilde Vazifesine devam edenler Kazanırlar onlar için bir uğursuzluk olmaz Amma ve lakin haram Günah işleyenler her ne vakit her nerede İşlerseler o vakit O zaman onlara uğursuz olur Hayırsız olur Allah belaları Def eylesin Allah hidayet versin İslah eylesin amin Tevbe nasip eylesin Şimdi bu gece Yarın gece biz yapıyorduk Her sene fakat televizyondaki Programa rastladı Ben çok bu sefer yoruluyorum Yarın sabah tefsir var, akşam uykusuz kalıyorum. 13'ün kitap çalışmalarım da var. Akşam ancak ben televizyona çıkabilirim. Oradan tüm Türkiye'ye fayda var. İnsanlara bir şeyler konuşuyoruz. Bu da bir acayip bir şey. Yılbaşı gecesinde televizyona konuşmak. Yani evvelce bu işler zor idi. Efendim, Külliyelerde şurada burada 50 bin 100 bin kişi... Toplanıyordu ama çok zahmetler, çileler, yollar, tıkanmalar oluyordu. Şimdi herkes rahat rahat oturuyor veya radyodan dinliyor. Bu şekilde bayağı da bir ilmi konularda konuşuluyor. Fayda oluyor. İnşallah Allah'ımız kaç milyon, beş on milyon insan dinliyor bunu en az. Ee, onun için daha faydalı olur. Orayı tercih edelim. Yani gecesi öyle çattı. Gecesi öyle çattığı için biz bu akşam burada sohbetimizi mübarek cumarkesinde yapmış olalım. İnşallah siz de yarın milleti oraya yönlendirerek yine başka kötü günah meclislerinden kurtarmaya çalışırsınız. İnşallah urahman. Haftaya perşembe sohbetler devam edecek inşallah. 54 farzdan devam edeceğiz. Fakat bu gece tabii bu Hristiyanlara Yahudilere benzemek, onlara itaat etmenin zemmi hakkında biraz ikazlar yapmamız icap eder halkımız açısından. Gerçi siz de diyorsunuz ki ya hoca bizim içimizde Böyle adamlar bulmaz sen bize niye böyle konuşuyorsun ama Kambersiz düğün olmaz Sizin içinizde de belli olmaz Her sınıf insan var e Ondan sonra radyodan internetten bu kadar dinleyen var Biz hakkı söylemek durumundayız Geçen işte televizyona çıktık e Ben böyle bir hazırlıklı bir şey çıkmadım Fakat Allah'ın hikmeti işte bazı şeyler Soru cevap telefon bağlantıları konu konuyu açtı ...doğruları söylemek durumunda kaldık. Hem de isim vererek, adres vererek. E ne yapalım şimdi? Doğruyu söylemeyecek olmaz. Bu bize yakışmaz. Biz hak bildiğimizi gizleyemeyiz. Efendi Hazretleri bana geçen hafta ne dedi? Hak'tan ayrılma sen doğru bildiğini söyle dedi. O gece yine Efendi Hazretleri istirahatteydi. Dediler efendim işte dua edin. Hoca Efendi televizyona e, çıkıyor falan. E, kalktı böyle yatağından hittetli bir şekilde. Çıksın dedi. Hakkı söyleyecek dedi. Doğru bildiğini gizlemeyecek dedi. Şimdi bana Muhammed Hoca geldi, anlattı. Demin şimdi anlattı, ben, haberim yok. Ama o celal, heybet e, bizde zuhur ediyor. E, tabii tabi o tesir efendi hazretlerinden gelir. Bizde bir şey yok. Bizde bir şey yok ama o öyle istiyor. Hak meydana çıksın istiyor. Şimdi bu olmaz. Milleti uyutmak, uyuşturmak, böyle yanlış yanlış bilgi vermek olmaz. Sen Müslüman kızı git Hristiyan'la evlendir. Urfa'da. Ondan sonra da diyor ki müftü aradı. Müftü dedi ki bu Hristiyan kelime-i şehadet getirdi. E desene o zaman Müslüman oldu. Daha niye Hristiyan diyorsun? Kelime-i şehadet getirdi. Teslisi reddetti. Yani üç ilah şeyini reddetti. Şimdi Müslüman olana daha teslisi reddetti denir mi? Teslisi reddetti ne demek? Hristiyanlıkta kalıyor ama teslisi kabul etmiyor. Şimdi bu nasıl bir laf? Tevhidi kabul etti. E kurtarır mı bunlar? Kurtarmaz. Bak ben size bazı şeyler geliştiriyorum. Bunları sizi şuurlandırmak için geliştiriyorum. Yani Allah bir e, peygamber hak. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demekle adam Müslüman olmaz. Onun dinine girdim Müslüman oldum demesi lazım. Yoksa ben Hristiyanlık'ta kaldım. Yahudilikte kaldım. Ama o da hak dese cennete giremez. Çünkü Müslüman olmuyor ki bu. Farkındaysanız hep konuşmalarında bir kere Müslüman olmak lafı geçmiyor. Hep ne geçiyor farkındaysanız? Tevhid, Kelime-i Şehadet, ondan sonra şirkten ve teslisten uzaklaşmak. Bunlar yeter mi? Yetmez. Biz illa ne arıyoruz? اِنَّدْ دِينَ عِنْدَ اللّٰهِ Tek din İslam'dır. İslam'dan gayri din arayanın dini kabul edilmez, ibadetleri kabul edilmez. sabah kadar efendim zikretse kabul edilmez. Allah kabul etmeyeceğim diyor biz ne yapalım şimdi? Müslüman olması lazım. Yani bunu demediğin zaman e ben de bu sefer iftiracı durumuna düştüm yani. Kelime şahit getirmiş adam falan falan falan. Halbuki orada yazıyor gazetede. E, gazetede bana çıktı getirdiler Zaman Gazetesi'nin 2000 tarihimine Yazıyor orada. E ben de çantada da çıktısı var. 15 Nisan Cık, 15 değil ya. 10 yazıyordu da 9'muş. Do Ver bakalım. He. Tamam. Diyalogdan düğüne. 15 Nisan 2000 Cumartesi. Bu değil mi? Şimdi burada efendim laflara bak şimdi. Urfa'daki İbrahim Camii'nde müftünün huzurunda kıymışlar. Müftü değil sen en büyük evliya kıysa kurtaramazsın. Haham, papaz, müftü üçünün önünde kelime-i getirmiş. Hem Hristiyan hem de Müslüman olduğunu ilan etmiş. Aynen diyor çifte vatandaşlıkta olduğu gibi çifte dinli olmak istediğini işte burada zaman katsız. Çifte vatandaş olunuyormuş, çifte dinli niye olunmuyormuş yani? Meryem'le evlenerek geçmişte sahip olduğu Hristiyan kültürle İslam kültürünü mezjetmek, etmek. Hristiyanlık İslamiyet'i birleştirmek istiyormuş. Ondan sonra e, İslamiyet işte güzelliğini görmüş falan falan tezat görmüyorum aralarında. İki dinin güzelliklerini diyor İbrahim Peygamber mekanda Musevi dostlarımın da duaları ile Meryem'le birlikte diniği yakarak sürdürmek istiyorum demiş. Gözleri dolmuş bir biçimde bu anı beklediğini belirtmiş. Bizim de ağlamamız geldi. Az da ağlayacağız. Mendilleri getirin. Ondan sonra Meryem ile Lester mı, Kester mı anlamıyormuş. İşte bu kavurcaları telaffuz edemiyorum. Ayıp oluyor. Kusura bakmayın. Bir, şimdi geçen yıl bir ay oruç tutmuş Ramazan'da beş vakit namaz kılmış Fakat o Müslüman Meryem de onunla birlikte Hristiyan bayramlarını kutluyormuş orada burada yazıyor ya ben mi uyduruyorum İslami usullere nikah kıymaya barzulamışlar Üç dinin duaları salavatlar eşliğinde Gerçekten nikah merasimi katılımcıları derin ve anlamlı düşüncelere sevk etti Bizi de çok feci düşüncelere sevk et Hem Hristiyan hem de Müslüman. Gazetenin başlığı. Üç tane başlık atmış. Hem Hristiyan. Evet bu adam diyor kendi kelime-i şehadet getirmiş müftünün huzurunda. Ama demiş ki hem Hristiyanım hem de Müslümanım demiş. O müftü ona diyememiş mi ki? Bu öyle olmaz. Ya Müslüman olacaksın ya Hristiyan. Hristiyanlığı reddedeceksin Müslüman oldum diyeceksin. Müftü ona demesi lazım değil mi bunu? Böyle bir nikah kıyabilir mi bir müftü? Ne, sağ, ne hakkı var bunun, Allah'ın dinini değiştirme. E şimdi ben bunları, ben kendim kaşımıyorum ki Telefonla bağlanıyorlar Diyorlar ki, hoca efendi doğruları işte anlasın Biz doğruyu söyleyelim, nedir doğru? Adam kelime-i şehadet getirdi, şöyle etti, böyle etti Ben de bu sefer bay anasını, baltayı taşa mı vurduk dedim ya Hani ben o haberi biliyorum, haberlerde seyrettim ama Belki haberler adamın Müslüman olduğunu doğru yansıtmadı mesela belki Hani haberi kestiler başının sonu. Ben ne bileyim. Ama şimdi senin kendi gazetende, ha başkasının gazetesinde olsa yine soru işareti koyulur. Çünkü rakabet olur. Belki birbirine iftira olur. Ama bir insan kendi gazetesinde bunu yayınladığı zaman bunun daha bir şeyi, Tevile mahalli kalmamıştır. Allah Allah Allah. Öyle mi? Öyle mi? Evet. E yine aynı yerde, Yahudilerle Ahmet ittifakımız var diye Ahmet Şahin'in yazısı çıkmadı mı? Bilmedim. E tamam, bunda Mehmet Ali Hoca, aynı bir beraber kitap yazdık. İşte Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. O birinci bölüm bana ait. İkinci bölümde Tali Hoca'nın orada sa sayfası, günü, saati yazmış. E, Yahudilerle nasıl bizim amentümüz bir olabilir? Uzayr Allah'ın oğlu diyor bu adamlar. İslam'ı reddediyor bu adamlar. Müslüman'a zulmediyor bu adamlar. Bak Marmara gemisine gittim, ziyaret ettim. Siz de gidin. Mavi Marmara'yı. Yani ibret. Bak adamlar Allah için cihat ettiler. Gaza ettiler. gittiler orada Allah'ın dünyanın en büyük gücü geçinen Yahudiye karşı silahsız milahsız cesaret ister bu ya. Allah için şehit oldular. Evet kimisi şehit oldu, kimisi gazi oldu. Bir tane yoğun bakımda var Ankara'da. Allah acil şifa versin. E şimdi Allah'ın buyruğu Teadülü'l emnel müminîne inananlardan öyle pehlivanlar var ki sadakû müahadullah aleyh Allah'a verdikleri sözde doğru çıktılar. Ve onlardan kimi şehit oldu muradına erdi ve men men kimi de bekliyor şehit olmayı. Orada bana gezdiren arkadaşlar hep o gemideymişler. Biri diyor kurşun şuramdan geçti, buru buramdan geçti. Biz şehit olamadık. Adamlar üzülüyor. Ne güzel Müslümanlar var bu memlekette ya. Ve mabed delu tebdila onlar bizim gibi yok benim şurada evim var, şu kadar çocuğum var, burada işim var, gücüm var. Herkes bizim gibi böyle gevşek olsa bu din ne olur? Biz gevşek adamız biz. Başta ben gevşek adam, Çok gevşek adam. Yok ne derse sen ikisi dediğin kadar estağfurullah çek. Gevşek adamım ben ya. Böyle olmaz. Bak adamlar Allah. Ama bende hastalık mazereti de var. Harp olsa beni almazlar yani. Şuraya çıkmışım zaten. Hastalık var ama e, tabi şimdi sağlıklı olanlar imtihandadır. Mesulü bu farzı kifayedir. Gazze'de millet ölmüş gitmiş. Çoluk çocuk perişan. E burada bir ümmet meselesi, kalktılar Türkiye'yi temsilen gittiler. Allah razı olsun. E şimdi Allah kazalarını mübarek eylesin. Bu kardeşlerimiz ne yaptılar? Bütün bizim üzerimizde olan farz, kifaye konumunda olan bir vazifede e, hepimizin e, mesuliyetini üstlenerek, hepimiz adına gitmek suretiyle bir farzı bizden de düşürmüş oldular. Yani bir ekip çıkmış oldu oraya, değil mi? Ama adam hocanın biri ne diyormuş? Burada ölenlere şehit denmez. Şimdi de bunu duydum orada. Burada ölenlere yani Mavi Marmara'da Yahudi'nin öldürdüğü adama şehit denmez. Ya bundan büyük şehit olur mu ya? Allah yoluna çıktı adam, Müslümana yardım için çıktı. Nasıl dersin şehit denmez ya? Şimdi böyle olmaz. Bunlar yanlış işler. Korkun necele faydası yok. Çok takdir ettim, tebrik ettim. Ölenlerine okudum, Fatiha'lar rahmetler gönderdim. Kalanlarına dualar nasip oldu. Yani tabi gösteriliyor şu arkadaşımız şurada şey oldu şu arkadaşımız şurada efendim o mermiler şeyler ya adamın beyninin mermi girmiş mermiyi ıı, değişik bir mermi kullanmışlar dünyada yok öyle mermiler çeliği meliyi aşıyor geçiyor o mermi bulunmasın da hani ispat olur delil olur aleyhlene diye adamın beyninin üçte birini alıyorlar o mermiden sebep hastaneye aldılar ya milleti hastaneye iyileştirmek için almadılar. Milletin içindeki mermiyi şunu bunu delil olacak şeyleri çıkarıyorlar. Adamın beynini de almışlar orada. Yani o mermi görünmesin çünkü merminin misli yok mesela. Bunlarda teknoloji var, acayip mermiler var, acayip silahlar var bunlar. Müslümanların üzerinde deniyorlar. Allah kahretsin belalarını versin. Allah helak etsin. Ha. Biz mutlak manada efendim bütün Yahudi vatandaşlar, Yahudi insanlar hakkında konuşmuyoruz bunu. Biz burada Siyonistler hakkında efendim Müslümanları öldürmeyi mubah gören, bütün insanları köle gören bir zihniyet hakkında konuşuyoruz. Onların da bütün hepsini de, bu zihniyette değil. Amerika'da falan bunlara karşı olan Yahudi grupları da var. Yani bu işlerin böyle yapılmamasını edilmemesini falan. Bunları söyleyenler de var. Dolayısıyla bir şey konuşulduğu zaman onu ne yapmamak lazım? Genellememek lazım. Kim bu kafadaysa biz onlara beddua diyoruz. Müslümanın kanı helal, canı helal, ırzı helal. Ne yaparsan yap bu kafada olanlara Allah lanet eylesi. Amin. Bu Müslümanım diyen de varsa bu efendim Müslüman diyenlerden böyle düşünen varsa onlara da lanet eylesin. Amin. Çünkü böyle illa Yahudilikle alakası yok ki. Bugün için Müslümanım diyor. Efendim biz Müslümanları lekelemek için e, Müslümanların aleyhine kampanya kumpanya yapan bu kadar zalim Müslümanı geçinenler var. Bunlar da melondur. Biz burada illa ki şu din bu ırk demiyoruz. Bu Yapılan fiil. Yapılan muamele. Yapılan zulüm. Silahsız insana tarıyorsun ya. Ya. Kaç kurşundan beraber... Adam silahı yok. Ya bu... Böyle bir şey var mı? E şimdi sen... Bu adamlar burada şehit olmuşlar. E sen bunlar şehit olmaz. E nasıl dersin şehit olmaz? Allah'ımız Tebârak ve Teâlâ taviz vermekten muhafaza eylesin. Amin. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Düşman hilesini Rabbim güzel anlatsın. E şimdi sen diyor Yahudilerle amen. Tüde ittifakımız var. Ya böyle bir Yahudinle ne işimiz var? İmanımız bir olur mu bizim ya? Böyle böyle yazılar. Meal yazıyorlar bu diyalogçu gruptan. 600 700 yerde Tevrat'a İncil'e atıf. Tevrat'ın şu bölümünü oku diye. Ne iş var adam Kur'an okuyor, adama Tevrat'a bak diyorsun ya. Ondan sonra bir tane hocalar var ne? Bekir Karlı diye bilmem ne efendim. Allah diyor inan da e, nasıl inanırsan inan diyor. Sade in inanmanı istiyor. Yoksa diyor nasıl inandığına bakmaz. Budist de olsa cennete girer. Ya böyle işte yazı var, Tali yazısında o e, yazıda e, sayfasını mayfasını vermiş. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. O kitap çok önemli, onu her tarafa yaymanız lazım dedik size ne kadar zaman evvelde. Siz bu şuurlarda değilsiniz ki mübarek. Bu taraklarda beziniz yok ki. Derdimiz bu bizim için, bizim derdimiz dinimiz. Bak böyle büyük saldırılara maruz kalıyoruz, dinimizi yaralıyorlar. İttikadımızı bozma uğraşıyorlar. Böyle uçuk kaçık Görüşler fikirler evet, evet. Ondan Sonra Hayrettin Karaman Reddiyeler meselesinde o kitabı Hayriyetten çıkarttık Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi Hristiyana Müslüman olun demedi Nasıl denir bu ya Sen bunu yanlış anladın Nerede yanlış anladım? Hepsi yazıyor orada kendi sözleri Kendi beyanları e Çıksınlar bu işleri düzeltsinler yok Tekzip yapsınlar yok Cübbeli yanlış anladı bizi. E çıktı sen doğruyu anlat. Ama öyle. Ben tevhidi şart koşuyorum, imanı şart koşuyorum, falan falan falan yutmazlar. Müslüman olmayı şart koşuyor musun? Müslüman olmak demek bütün dinlerden uzaklaşıp tek din İslam diye ona tabi olmak bu kafada mısın? Bunu şart koşuyor musun? Soruyu böyle soracaksın. Böyle sormadın mı hak meydana çıkmaz. Öbür türlü hep yamuk yumuk e, efendim, dolan başlı ifadeler içi boş. Milleti uyutmak, uyuşturmak. Bu böyle olmaz, bu böyle nereye gider? Tevbe etmek lazım, hidayet üzere olmak lazım. Şimdi ne okudu? Hoca Efendi yine <gülüyor> Yahudiler dediler ki Yahudi olun hidayet bulacaksınız. Hristiyanlar da dediler ki Hristiyan olun doğru yolu bulun. Allah Teala onu söylüyor, onların sözünü. Kul Habibim söyle ki, ikisi de idhaatte değil. Bel millete İbrahim'e Hakı batılı bırakmış, Hakk'a dönmüş, İbrahim'in dinine uyarız biz. Hangi dindir o? İslam. Ve ma kâne minel İbrahim müşriklerden değildi. Bu ne demek? Evet. Yahudi Hristiyanlar müşriklerdendir. Evet. Çünkü onlar birisi İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyor, öbürü Uzeyr Selam Allah'ın oğlu diyor. Bu şirktir. Kulü. Ey Müslümanlar siz ne deyin? Biz Allah'a inandık. Bize indirilen Kur'an'a inandık. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam İshak aleyhisselam Yakub aleyhisselam onların torunlarına, hepsine indirilenlere iman ettik. Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat'a, İsa Aleyhisselam'a verilen İncil'e, peygamberlere, Rableri tarafından verilen bütün kitaplara iman ettik. Lanfere farkı hadim inanmak bakımından hiçbirisinin arasında ayrım gözetmeyiz. Hepsi Allah'ın peygamberleridir. Ve humu'l muslimun. Biz ancak onları gönderen Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Şimdi bak. Feenamen ubi muslimun aamantu Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ey sahabe-i kiram hazaratı. Onlar da sizin gibi sizin inandıklarınızı aynı sizin gibi inanırsalar, işte o zaman hidayettedirler. Ve ente ama sizin imanınızdan, inancınızdan yüz çevirirseler işte Abdullah İbni Selam iman etti, hidayete geldi. Müslüman oldu çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Artık cumartesi gününe tazim etmeyeceksin. Cuma'ya tazim edeceksin. Deve eti, deve sütü, yeme içmeyi yasak saymayacaksın. Bunları helal kabul edeceksin. İslam'a girdin şimdi. Değiştireceksin yolunu. Müslüman olmak bu demek. Ben Çifte vatandaşlık gibi çifte dinli olacağım, hem Hristiyanlıkta kalacağım, hem şey. Karım Müslüman, ben hem Hristiyan hem Müslüman, karım da hem Müslüman hem Hristiyan. Ne olacak ondan sonra? Sen benim dini bayramımı kutlayacaksın, kiliseye geleceksin. Ben seninle camiye geleceğim, senin Ramazan bayramını kutlayacağım. Ne oldu bu? Karma bir din. İşte Ekber Şah'ın hortlatılma meselesi, dinleri bir araya toplayıp ondan bundan çorba yapma meselesi. E görüyorsunuz bu, ne kadar acayip bu şey hizmet ediliyor. Ne kadar masraf ediliyor, ne kadar kaydediliyor bu işin arkasında. Ne kadar önemli duranlar var görüyor musunuz? Meraklıları var bu işin. Eğer sizin inancınızdan, İslam'dan yüz çevirirseler, fe inne işi kalk, onlar haktan hak ile yakından uzaktan alakadar olamazlar. Onlar haktan ayrılık içindedirler diyor. Ama bunların şerrı var, zararı var. Güçlü grupları var. Yiğit Bulut bana öyle soruyor. Ya korkmuyor musun diyor sen? Bu kadar diyor bir güçlü bir şey var karşında diyor ya. Oluşumlar var, şunlar var, bunlar var. E ne yapacağım şimdi? Korksam da öleceğim. Korkmasam da öleceğim. Efendim bari ne yapalım? E, korkaklar gibi, koca karılar gibi kenara çekileceğimize. Vuruşa vuruşa ölelim değil mi? Koca karı gibi yatakta öleceğimize. Sahada ölelim değil mi? E tamam. Öldürü öldürüleceksek de Böyle yazılmışsa bu olur zaten kaçamayız ondan e sen korkmuyor musun? Fese <gülüyor> yek Bak okundu Hem de mübarek adam ikinci rekatta bir daha döndü oradan okudu İki kere iki rekatta da aynı ayet okundu acayip bir şey oldu Yakında Allah onların şerrine karşı sana kâfi gelecek Ha bu şu demek değil yani Belli olmaz Ölsek de kalsak da gelecek Yani Bizi öldürseler de davayı, düşünemezler. Dava devam edecek. Ama ben size onun için diyorum, arkamızdan bu yola, bu hassasiyete, eli de sahip çıkın. CD'lerimiz ortada, sohbetlerimiz ortada, bunları yan yaparsınız dünyaya. Herkes sahip çıksın bu işe. Benim, benle yürümez bu işe. Benden kaim değil, biz faniyiz. Ha şimdi, üç vasiyetim. Sohbet kitabı çıktı. Üç vasiyetim. Evet. İslam alemini ve özellikle vatanımızı tehdit eden üç büyük tehlike hakkındaki üç vasiyetim. Bu ellerinizde her yere bunu ulaştın. Her yere. Nedir bu üç vasiyet? Türkiye için öngördüğüm en büyük tehlike üçtür. Ben ölsem de kalsam da bu hususlara dikkat edin. Bir, bir, bir, bir. diyalogcuların misyonel faaliyetlere yol açıp insanların Hristiyanlaşmasına ve neticede Türkiye'nin bölünmesine ...sebep olmaları. Doğru tespit mi? Evet, doğru. Bakın Yiğit kendi orada dedi. Kore'de bir tane Hristiyan yokmuş. Bu faaliyetler neticesinde şu anda yüzde yirmi Hristiyan oldu. Böyle olmaz mı olmaz demeyin. demeyin. 5-10 sene sonra ne olur anlayamazsınız. Biz de ölür gideriz. Yeni bir nesil gelir Hristiyanlaşabilir. Maazallah. Ama ya maazallah ama kardeşim uyanmıyorsunuz. Adam daha ne diyecek? Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor. Sen nasıl böyle dersin diyen yok ya. Bunu deyince millete bunları hoş gösteriyor. Cennetlik gösteriyor. Dinlerini hak gösteriyor. Dinlerini hak gösteriyor. Meseleye bak şimdi. Bugün yazmış Taraf Gazetesi'nde bir yazar. Ermeni. Adını aklımda kalmadı. Türk'ün adı bile kalmıyor. Ermeni'nin nerede kalacak adı? Bugün yazmış. Ya işte diyor yortu mu varmış? Ne onları? Yortu ne? Hristiyanlar. E, yortusu, mortusu, tortusu, bir şeyler yapmışlar işte kendi dinlerine göre falan bir şeyler bir şeyler gerçi diyor cübbelen hocaya göre diyor bütün diyor bu hristiyanların yaptığı ibadet oruç moruç ne yapsa hepsi nafile diyor yani nafile ibadet değil ha nafile boşuna demek yani direk okursan nafile ibadet zannedersin diyor bunların hep yaptıkları nafile diyor yani nafile demek boşuna yani o onu anlamış onu yani benim ne demek istediğimi anlamış doğru andamış. Ben demiyorum ki Allah'ım buyur Es-sadib. <gadimna> ila <thura> Kafirlerin hayır namına yaptıkları ne kadar hayır hasene yedirmek, içirmek, giydirmek hepsine diyor biz bir yöneleceğiz. Havada tozda rüzgarda uç, uçmuş, havada tozu duman'a katılmış. Efendim, toz bulutu haline çevireceğiz. Bir kasırgaya külü koysan diyor, başka ayette, o kasırgada külden ne kalırsa, onlara da hayırdan o kalır. Ayet bunlar. <gülüyor> Rablerini inkar edenlerin, hayırlı amellerinin durumu. E bunlar inkar etmiyor ki. Ya kardeşim seninle şurada bir anlaşalım. Allah'ın oğlu var diyen şu var, bu zaten inkar etmiş oluyor. Allah var demekle de Allah'a iman olmaz ki. Sıfatlarını inkar ediyor. Şimdi Yahudilerin itikadında neler var Allah hakkında? Uu. Cumartesi gün yorulduğu istiraha çekildi meselesi var. Allah hakkında daha ne iftiralar var Allah. Tabi itikatları kitaplarında da var. Bunların iyi yaptığı iyilik ne olur? Keremaddin işte dedi bir rihfiyun asif kasırgalı fırtınada diyor çıkarılan rüzgara koyulan küle benzer. La ala şey'in ma kesebu Kazandıkları iyilikten hiçbir fayda görme imkanı bulamazlar. Yazık. Allah onlara da iman versin, hidayet versin, ıslah etsin, ölmeden bu yola döndürsün. Biz onlara da duacıyız. Ölmüşüne Fatiha okuyamayız, dua edemeyiz. Ee, şimdi adam soruyor, köye sohbet yapıyor hoca. Sohbette soruyor. Vatikan'da bir papaz ölse onun hakkında ne düşünürsünüz arkadaşlar? Bizim arkadaşlar da diyor ki e, cehennemlik olduğunu düşün. Niye öyle kötü düşünüyorsunuz? Aynı böyle söylüyor hoca ya. E diyor ne ne düşüneceğiz diyor. Mekke'de mi öldü yani? Tekke'de mi öldü yani? Ne düşüneceğiz diyor? <gülüyor> diyor ki efendim niye öyle düşünüyorsun. Belki gizli Müslümandır. Şöyledir mi? Kardeşim gizli Müslümansa Allah'la arasındadır. Ben ona efendim kilisede ölmüş adama ben Fatiha okuyamam ki. O Allah'la arasında gizli Müslüman daysa bana ne onu ben ne bileyim ki Allah bana sormaz ki onu. Ben neye göre hüküm vereceğim İslamiyet'e göre? Zahire göre hüküm vereceğim. Neh kum biz zahir. Vallahi tevelles Biz zahirle hükmederiz. İçleri, batını, üstlenen Allah. Celle şahinu Celle. Böyle böyle milleti nasıl? İyi düşünelim, kimseye şöyle yapmayalım. Yahu kardeşim. Biz kimseyi vuralım, öldürelim, yok asalım, keselim, yok soyalım, soğan açalım. Böyle bir niyetimiz yok ki. Biz vurdu kırdıya da karşıyız. Teröre de karşıyız. Hele ki Yahudi Hristiyanlardan vatandaş olursa veya turist olursa bunlar zimmi statüsündedir. Zimmi hukukunda İslam daha çok önem verir. Zimmilere zulüm ve eziyet yapılırsa diyor Allah saltanatı onların eline geçirir diyor hadis-i şerifte. Osman'ın son zamanında bazı sıkıntılar oldu. Hov ittihat terekkıcilerin yüzünden Jön Türkler, Mentürkler bu azınlıklara da zimmi adamlara da sıkıntı yaptılar. İslam'ın verdiği hakları efendim, tanımadılar falan. E sonra e, ters döndü tabii. Onlar tabii Avrupa'da, şurada, her yerde, Amerika'da bakın şimdi lobileri güçlendi. Çünkü hadis-i şerifte var. Zimmilere zulüm yapılırsa devlet onlara geçer diyor. Yani biz zulümden yana değiliz. Onlara Allah'ın, İslam'ın verdiği haklar var. Osmanlı icadımız bu hakları onlara verdi. Değil mi? Çünkü İslam öyle veriyor o hakları onlara. Çünkü İslamiyet medeniyettir, İslamiyet adalettir. Onların yaptığı gibi haçlı seferleri hurra gelip kır geçir, öldür... Camileri yık falan. Böyle bir şey. Müslahmiyet yapmadı ki. Bak İstanbul'da bütün kiliselerin çoğu duruyor. Yani. Varsa ibadet eden kendi dinine göre geçin. ibadetini yapsın. Osmanlı bunlara izin de verdi. Çünkü İslamiyet'te var bu. Yalnız cizye verecek. Cizye vermek şartıyla Ayet-i Kerime'de sabittir. Cizye verecek. Efendim. Ona göre duracak. Kimse de ona dokunamayacak. Çünkü devlet ona da sahip çıkıyor vatandaş olarak. Biz bunları konuşuyoruz. Bunlar ayrı bir konu. Ama sen adama sen de cennete gireceksin. Efendim sen de efendim Allah'ın sevgili kulusun. Yok sana kız verebiliriz falan böyle fetvaları, helalları, haramları, hükümleri cennete girmelere falan karıştırırsan işi biz de burada bir cevap hakkımız doğuyor. Ehli sünnet adına doğru görüşü beyan etme hakkımız doğuyor. Allah bize bu hakkı verdi ve bize emretti. Bu doğruları beyan edin. Yani orada Ermeni yazar çok insaflı yazmış. Yani Cumhur demiş, görüşü demiş yani bunlar cennete gidemeyecek, bunlara cennete gidecek diyen hocalar da sıkıntıya girmiş falan demiş. Bu kadar da demiş yani ileri demiş falan. Yani adam normal bir hakaret etmemiş bana, normal bir görüşünü söylemiş. Ama şimdi bizim hocalardan öyleleri var ki bu Ermeni kadar insaflı değil. Onlar daha beter yükleniyor yani. Kardeşim Allah'a iman şart, İslam'a girmek şart. Müslüman olmak şart. Yoksa cennete giremez. Ayet-i hadis böyle söylüyor. E sen yarın ahirette bu işi görürsün hak meydana çıktığı vakitte. Biz de onlara niye bunu söylüyoruz? Şunun için söylüyoruz. Adama sen cennete girersin dersen adam Müslüman olacağı varsa da olmaz. Bu sefer adamı aldatmış olursun, kandırmış olursun. Yarın ahiret senin gırtlağını sıkar. Ben Müslüman olacaktım sen bana mani oldun der ya. Ali Eren hoca da telefonları varmış adamlar. Karı koca gitmişler hoca geçinen birine. Demişler biz Müslüman olmak istiyoruz. Bize İslam'ı arz et. Adam demiş siz hangi din üzeresiniz? Hristiyanlık üzereyiz. E kalın dininizde zaten cennete gireceksiniz. Niye değiştiriyorsunuz demiş. Durum bu karalara kadar indi. E şimdi bu hakkı söylememiz lazım. Ermenilere de acımamız lazım. Yahudilere de acımamız lazım. Hristiyanlara da acımamız lazım. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Allah'ın üvey kulu yok. Hepsi Allah'ın öz kullarıdır. Bunlara tebliğ yapılması lazım. Kainatın efendisi tebliğ yaptı. Sallallahu aleyhi ve sahabe tebliğ yaptı. Yani bu dininiz hak değil, bu yolunuz doğru değil. Müslüman olun, kurtulun. Bunu demek onlara aslında ne demek? Acımak. iyilik düşünmek. Yok efendim sen de cennete gireceksin demek. Kandırmak. İşte hat-ı okuyoruz. Allah onların şerine karşı sana kafi gelecek. Ve vessemî'ül alim. Hakkıyla işiten odur, her şeyi bilen odur. Subhate Allah Allah bizi boyasıyla boyadı. Nedir boyamız? İslam boyasıdır. Ve men ehsen minallahi Allah'tan daha güzel boyayan kim olabilir? Allah içimizi dışımızı İslam ile kılıflasın fazlı keremiyle. Ve nahnu al biz Allah'a ibadet ediyoruz. Kul habibim şöyle. Tuhacuununa fi'llahi Allah hakkında hala bizimle çekişiyorsunuz. Bizim de Rabbimiz Allah, siz de Rabbiniz Allah ve lene a'malu bizim amellerimizin karı bize ve sizin amellerinizin zararı size ve on leu Biz bisate Allah'a samimi ibadet ediyoruz siz ortak koşuyorsunuz peygamberlere oğlu diyorsunuz hanımı diyorsunuz kızı diyorsunuz yanlış yanlış işler bozdunuz bu işi diyor emtekulune yoksa siz şunu mu söylüyorsunuz inne ibrahime ve ismaile ve ishaqa ve yakub ve bak İbrahim, İsmail, İshak, Yakup onların torunları ki İsrail nereden geliyor? Yakup'tan geliyor. İs İsrail kimin adı? Yakup Aleyhisselam'ın ismi İsrail zaten. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere. Peki bunları diyor siz Yahudi olduğunu mu söylüyorsunuz diyor? Kur'an. Yoksa bunlar Hristiyan mıydı diyor? Kul Habibim söyle ki onlara E entüm e'lemu emillah siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı daha iyi biliyor bunlar Yahudi Hristiyan değildi diyor Kur'an hala İbrahim'i dinler İbrahim'i dinler saç safsatalar, saçmalıkları yok İbrahim'i dinler tek din İslam bir adamın kendi yanında Allah tarafından gelen bir bilgi bir şahitlik var da onu gizlerse ondan zalim kim olabilir diyor işte biz Allah için bildiğimiz şahitliği yapıyoruz. Siz de şahit olun. Bak 13'ün dedim yok doçent olamam, yok profesör olamam, yok ilerleyemem korkmasınlar. Herkes hak üzere bildiğini konuşsunlar. Bu şahitliği, bu doğru bilgiyi gizleyenden daha zalim olamaz. İbrahim Aleyhisselam ve Peygamberler hepsi Müslümandı. Böyle ayrı bir dinler yok. Şeriatlar farkı var. Din İslam. Şeriatların hükümlerinde farklar var Namaz rekatında, oruç gününde sayısında Ama din İslam Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değil Kimseyi kandıramazsınız diyor Böyle bir Civalarsın, cilalarsın, boyarsın Yutturursun, tutturursun Ama köpük gibi sonunda atar gidersin Hak ne yapar? Meydana çıkar Siz bu hakkın meydana çıkmasına vesile olacaksınız inşallah Evet Üç vasiyet neydi bu? Birincisi çünkü Bütün proje ne üzerine oynanıyor? Türkiye'nin bölünmesi üzerine oynanıyor. Bu bölünme meselesine de Ne olacak? Azınlıkların sayısının artırılması lazım. Hristiyanlar, Ermenisi, buzu kalmış Yahudi 20 küsür bin kişi Öbürü şu kadar, çok azalmış Evvelce çokmuş Yüz binlerce varmış Şimdi 10 bin, 20 bin düşmüş Şimdi bunların hakkının da Talep edilmesi için nüfusları da yok bu misyoner faaliyetlerinin Zeytinburnu'nda 8 tane kiliseye açılmış bizim Ali Kara Hoca söylüyor o da orada çalışıyor Allah yardım etsin e şimdi böyle evlerde ocaklarda barklarda her yerde kiliseler açılmak suretiyle e bir de hocaların da fetvası var Hristiyan da cennete girecek bu fetvalarda gündeme gelince millet daha buna bir yumuşak bakıyor e hal böyle olunca bu sayı artarsa e, 20 sene içinde efendim Türkiye'de de yani bir 10 yüzde 10 yüzde yirmi Hristiyan projesi var. Ya bu iş buna gider. O nereye gider? O da vatanın bölünmesine gider. Dikkat edelim kardeşlerim bu vatanı böldürmeyeceğiz ya inşallah. Niye bölünsün ya? Şimdi Kürt asıllı kardeşlerimiz başımızın tacı. Onlar güzel alimleri var, salihleri var, takva sahipleri var, velileri var. Allah sayılarını artırsın. Doğu, Güneydoğu kaynıyor. Bir de dinlerine çok sahip, dindar ve müteassip insanlar. Onlardan çok razıyız. Çok memnunuz. Fakat şimdi bir başka oyun orada oynanıyor. Ne diye oyun oynuyor diyor. Yok federasyon, yok bölünme, yok ayrı bayrak, yok ayrı şu bu. Bunlar oyun. Ama bu oyuna Müslümanlar gelmemesi lazım. Niye Müslümanlar gelmemesi lazım? Bu oyunun arkasında ne var? He? Büyük İsrail projesi var. Çünkü oralar arz mev'ud. Vaat edilen topraklar Nil'den Fırat'a kadar, Urfa'ya, Harran'a kadar geliyor. Şimdi vaat edilen toprakları almak için bunlara her şey mübah. Birlik içinde olduğumuz zaman buna e, göz keştiremiyorlar. Bölüp parçalarlarsa her bir parçayla oynamak, yutmak kolay olacak. Akıllarını başlarına toplasınlar. Allah kendilerinden razı olsun. Biz Kürt kardeşlerimizi çok seviyoruz. Eli sünnet üzere, takva üzere namaz oranı en çok orada fazla. Tesettür orada fazla. Hepsi orada fazla. Türkiye'deki tesettür, namaz, abdest takvalıkta en ziyade o bölgedir. Allah bozulmaktan muhafaza Ama birkaç tane Marksist, Leniniz, Dinsiz, Kitapsız, Ermeni Dölü ne olduğu belli değil. Yakalandı mı, açıl, soysan, sünnetsiz girmiş araya tefrika, bölücülük, şuculuk, buculuk. Nereye götürüyorsun işi? E büyük İsrail'in kucağına. Lütfen akıllı olsunlar. Allah rızası için akıllı olsunlar. Bu bölünmek Yahudiye yarar. Bu vatanı böldürmeyeceğiz inşallah ya. İnşallah. Yapmayalım kardeşim ya. Niye böyle cahilin? Ondan sonra inin inin sizi ya. Bölüneceğiz de bir şey mi olacağız zannetiyorsunuz ya? 10-15 vilayetle mahvedecek sizi. Yahudi alacak ele, kıracak geçirecek. Ondan sonra benim zulüm eziyet. Ne oldu Filistin? Ne oldu Gazze ya? Herif parayla parayla satın aldı. Ondan sonra devlet kurdu. Ne yaptı şimdi? 200 milyon Arap baş edebiliyor mu? Mahvoldu gitti. Sen nasıl baş edeceksin beş milyon kişi? Uğraşılır mı bunlar? Birliğimizi bozmayalım ki Allah'ın düşmanlarına karşı kuvvet olalım ya. Evet. İkinci vasiyet meselesi nedir? Ehlibeyt mezhebi adı altında... Sünni Müslümanların şiileştirilmesi. Bu Mustafa İslamoğlu projesi bundan hizmet ediyor bu işe. Önemli bir tehlike bu da. Çok acayip bir tehlike. Bu sene farkındaysanız Muharrem Aşure münasebetleriyle kanal kanal hem de İslami kanallarda da cirit attılar. Sahabeye hakaretler şunlar bunlar. Sünni Müslümanları ama ben de Sünniyim diyor. Şiiyim dese kimse onu dinlemeyecek. İmam-ı Azam diyor. Ebu Bekir diyor, Hazreti Ebu Bekir diyor falan adam da diyorsun ki, vay bu da bizden. Yahu ben size bu nereden zoka yediğinizi anlatmaya kalkıyorum ama bir tane delik yok ki kardeşim. Mümin diyor bir delikten iki defa ısırılmaz. Ben bu hadisi çok okurum. لَا يُلْدَهُ الْمُؤْمِنُوا min جُحْرِينَ مَرَّتَيْنُ Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz ya, buradan soktu seni akrep yılan. Bir de aynı deliğe Müslüman sokar mı parmağını? Sokmaz. Ama niye bu Müslümanların başı beladan kurtulmuyor? Ben diyorum ki delik çoktu onlar. Bir daha sokmuyor buraya ama öbür deliğe sokuyor. Delik fazla. Şimdi bu hadisleri güzel anlayın. Üçüncü tehlike, Selefi düşünce adı altında Vehhabiliğin aşlanması. İşte Aziz Bayındır tipli böyle. Onlarda işte tarikat, mezhep lazım değil, tasavvuf lazım değil, mürşit yok. Şu yok, bu yok. Ondan da peygamberin şefaati yok. Yok peygamber öldü ondan daha bir hayır beklenmez, kabrine ziyarete gitmek günahtır, böyle tabi, onların kafası da böyle, böyle de bir akım var, bunlar da cılız gibi görünüyor ama bunlar da İslam aleminde çok büyük tehlike. Çeçenistan tam başını doğrultmuştu, efendi hazretleri dua, himmet ve destekleriyle ne kadar güzel bir halde İslamiyet'i yaşamak üzereyken bir Vehhabiler girdi o Çeçenistan'a, bir karıştırdılar orayı bombala, burayı bombala bak Çeçenistan ne hale geldi. Irak'ta yine bunların eli uzantısı var. Her yerde bunlar böyle bir karıştırmak. Afganistan'da sıkıntı. Bu Vehhabi akımının. Bunda çok zararı tehlikesi var. Şu anda Türkiye'de çok etkili görünmüyorlar ama mesela şunu aşılıyorlar. Hani bunu illa ben Vehhabiyim demiyor. Zaten mesele burada. Ne Şii Şii'yim diyor. Ne Vehhabi Vehhabiyim diyor. Ne efendim ee, diyalogçu diyalogçuyum diyor. Herkes başka bir kılıf altında işi Götürüyor. Bir tek biz elhamdülillah biz ehl sünnetiz kapı gibi diyoruz. Ha, biz kendimizi gizlemiyoruz. Geri kalan hepsi takıya yapıyor. Takıya yaptığı için halkımız bunların lafından anlamıyor. Adam Vahhabim Ben eli sünnetim diyor. Ama diyor peygamberin yüzü su hürmetine istenmez diyor. Şefaat yoktur diyor. İşte bu abi Daniskası bu. Eyüp Sultan'ın yüzü hürmetine istenmez. Evliyadan himmet istenmez. Yetiş ya Abdelkadir-i Geylani. Denmez mi be? Öyle bir denir ki bal gibi. Yarın flaşta soracaklar bana. Aziz Bayındır konuşmalar yapmış. Bazı meselelerde onlara cevap istiyorlar benden. Cevap vereceğim inşallah. Efendi Hazretleri hakkında da bir şey konuşmuş herhalde. Şimdi kardeşim. Efendi Hazretleri onun yüzüne okudu bunu. Kaddesallahu aleyhi abdülkadir geylani, hamur abbani bunlar. Yetiş dedi mi yetişirler. Allah ruhaniyetlerine tasarruf vermiş. Keramet vermiş kardeşim. Bir ruh gelir diyor. E bunu hem de Vahabilerin en büyük alimlerinden i̇bn Kayyim var, İbn-i Teymiye'nin baş talebesi, Ruh isimli kitabı var. var. Onların en büyük alimleri, o bile kabul ediyor. Ya onlar insaflı. O bile diyor ki, Ebu Bekri Sıddık'ın ruhu gibi diyor, kuvvetli bir ruh gelirse diyor, bütün gavur ordularını tek ruh bozguna uğratır diyor. Yani bunu Vehhabilerin en büyük imamı söylüyor, i̇bn Kayyim Cevziye. Evet, evet. Ama bunlar o kadar sivri ki artık, böyle diyene gavur diyorlar. Yani kendi imamlarına da gavur diyecek halleri var. Çünkü bunlar ayarı bozmuş. Her şeye şirk, şirk, şirk, şirk. Olmaz ki ya. Adam şeyhinin elini öpüyor, şirk. Ona tapıyorsun diyor. Ya niye tapacak? El öpmek sünnette var. Alimlerin eli öpülür, sultanların eli öpülür, adaletli sultanlar. Eli öpülür. Hem de sünnettir diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ayaklarını öpüyorlardı. Sahabe. Hadisler sahipte var. Efendi Hazreti'nin millet elini öpüyor Medine'de. Böyle bakıyorlar ben Bunlar insanlara tapıyor diyorlar. Ya niye tapacağız? Hürmet ediyoruz niye öpmeyelim peygamber varisidir sallallahu aleyhi ve sellem e, yani bu kendisi sabah kadar karısını öper gavur olmaz o bir şey yok ondan sonra millet alnından öpüyorlar birbirlerini omuzlarını öpüyorlar kralları mıralları kendileri görüyoruz haberlerde mabellerde böyle öpüyorlar alınlarından birbirlerini onda bir şey yok kabe'yi öptü mü şirk oluyor ya kabe'yi öpe ne şirk diyor ya ben rastladım orada kaç defa. Yani böyle bir şey. Bu da tehlikedir. Üç tane tehlike var. Bu üç vasiyetim. İnşallah bunu bir ezberleyin. Hemen hemen bir kaç sayfa bakayım. 120 sayfa falan. Bunu var ya bunu kafanıza soksanız var ya. Taramalı gibi konuşursunuz. Kimse sizle baş edemez. Ondan sonra ben kenara çekilirim. Rahat ederim. Ondan sonra sizi gönderirim. Tamam ugarde istediğin hocanın karşısına çık, istediğin batılın karşısına çık. Tak tak tak tak tak tak. Delilleriyle, ayetle, hadisle adam da der ki bu ne oluyoruz ya? Şimdi bir tane ben beni baş ederlerse bu işi bitirdik diye bekliyorlar. İnşallah yüzlerce, binlerce hoca yetişsin. Ama siz sadece bu tabii sohbetsiz olmaz. Biz çünkü bu işleri tespit edene kadar canımız çıktı. Bu marazları, hastalıkları, dertleri, yaraları görmek için zaman lazım bir sosyal Vaka bu. Bunları gezmeden, dolaşmadan, okumadan, etmeden, dinlemeden açık oturumları. Bunlar fikir oluşmaz. Böyle... Onun için biz size demiyoruz ki açık oturumları izleyin şunu bu. Sizin zaten izlemeniz de caiz değil. Çünkü hakkı batıldan seçecek ilminiz yok. Ama biz size bütün bunları süzgeçten geçirdik, bak bu kadar senedir birikimimizle üç tane konuda önemli bir vasiyet yaptık. Bizim ölüp kalmamızdan bunlar sevinmesinler. Bu işi rahatlattık, bu konuşan, bunu da susturduk, oh diyeceklerinde Allah bizim gibi yüzlerce, binlerce ehli sünnet mücahit yetiştirecek inşallah. Evet, bu üç vasiyetim, şimdi yeni çıktı bu. Bunu artık her yere ulaştırın. İnşallah. Şimdi, işte ayet-i kerimeler ortada. Şimdi namazda okunanlar ortada. Var mıymış İbrahim'i dinler? Var mıymış semavi dinler? Ne varmış? İslam. Tek din. Bütün peygamberler neymiş? Müslüman. O halde hem İristiyan hem Müslüman olunur muymuş? İki din birden olunmaz. İki dine birden ittiba edilmez. Allah Resulüne iman yeterli değil. İttiba şart. Onu bilmezseniz yutturulursunuz. Kur'an ne diyor? فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِيُعَزَّرُوهُ نَصَرُوهُ ona inananlar yetmedi. Destek olanlar yetmedi. Yardım edenler yetmedi. Onunla indirilen Kur'an'a uyanlar. İşte Kur'an'a uyan dedi mi zaten öbürlerine daha uyabilir misin? Zaten Kur'an diyor ki öbürlerin hükmü kalkmıştır, mensuhtur, geçersizdir. Geçersiz olanla amel eden iflah olur mu? Hayrettin Karaman diyor ki bizim ameli salih dediğimiz şeyler diyor. Onlar da kendi dinlerinde iyilik yaparsalar ameli salihtir diyor. Nasıl ameli salih olur iman olmadan? Müslüman olmayan hangi ameli salih olur? Salih demek kabule elverişli demektir. Allah Teala bunu ümeyette gayrilislamdinden falan İslam'dan gayri din arayanın hiçbir ameli kabul edilmeyecek. Kur'an söylüyor. Yapmasınlar. Tevbe etsinler. Allah için Allah onlara hidayet versin. Dönsünler bu fikirlerden vazgeçsinler. Bunları tekzip edip beyan etsinler. Biz bu işten döndük desinler. Bizim de bir sorunumuz kalır mı? Kalmaz. Şahsi bir menfaat rekabetimiz var mı? Yok. Benim ne beklentim var? Ne, ne hangi şeyde ayaklarına dolaşıyorum kimsenin? Hiçbir sahada kimsenin ayağına dolandığım yok. Bir beklentimiz yok. Allah için doğruları söylemekle görevliyiz. Hakkı söylemekten çekinmesin buyurdu Efendi Hazretlerinin görevlisiz inşallah. Bunu böylece bilelim. Şimdi gelelim. Efendim tabii ki Hristiyanlara, Yahudilere benzememek ve onları dost edinmemek, onlara itaat etmemek, onların bayramlarını e kutlamamak, yani kendin onlar gibi kutlamamak hususlarında birçok ayet var. Şimdi hangisi okuyacağız? Ne buyuruyor? Estağidüm İllâh? Ya yâhüllezînâ <gülüyor> menûlâ tettehûdûl yâhüdü ennâ sârâhüliyâh. <gülüyor> Yahudi Hristiyanları dost edinmeyin. Adam cennete girecekse niye dost etmiyoruz? Nasıl olsa cennette beraber olacağız madem. ''Onlar birbirinin dostu olur, size yar olmazlar.'' diyor. ''Sizin içinizden kim onlarla dostluk ederse, o da onlardandır.'' diyor. Ayet. Ama ben size ne diyorum? Komşuluk yapmamak demek değil. Hastaya çorba vermemek demek değil. Yolda düşeni kaldırmamak demek değil. Ölüsü olana başın sağ olsun dememek değil. Bunlar dostluğa girmiyor. Dostluk işte. Onun gibi yaşamak, sıkı fıkı olmak, sırdaş olmak. O ayrı, o ayrı. Tabii ki vatandaş olarak, komşu olarak birbirimizi üzerinde hukukumuz var. Onlar ayrı. O da onlardandır diyor. Ondan sonra başka birçok hadde var. Fezerallazine fi kulubi maradun Kalplerinde hastalık olanlar diyor, Yahudi Hristiyanlarla dostluk yaparlar diyor. Ya gulnen akşantusun daire. Çünkü sorsan niye böyle yapıyorsun? Ya başımıza bir bela gelirse yarın bunlarla zıt gitmeyelim derler diyor. Ayet ya. Fıâsallahu yettiye bil fethi ömrimin endi. Yakındır Allah bir fetih getirecek. Ya da tarafından bir hüküm getirecek. Fi ala ma fi içlerinde gizledikleri kafirlere dostluk düşüncesinden dolayı münafıklar pişman olacaklar diyor. Yine aynı Allah duruyor. Yine getirir aynı bir hüküm. Yine bir fetih getirir. Yine Hakk'ı batıldan ayırır Allah. Celle Celle. Hep böyle tozlu dumanla mı gidecek bu iş? Hak meydana çıkacak. Mutlaka bir gün çıkacak. Ama biz Hakk'ın tarafını tutalım. Onu kaldıralım. Şimdi. Bu usta çok adi kerime, çok hadi şerif var. Oturmak. Efendim, Benim hoca efendim. Para gitmiyorum, pavyona gitmiyorum. Gazına, diskot, hiçbir işim yok. Ya, bir televizyonum var. Daha ne olacak? Elimde de zıp zıp zıp zıp var. O kanaldan o kanala evet, şampanya patlatanlar, köpek atanlar, dans söz oynatanlar falan filan. E bu ne için bu merasim? Hristiyan merasimi. Yani Hristiyanların gecesi bu. Hristiyanların kutladığı bir dini bayram. Dolayısıyla buna iştirak doğru olmaz. Böyle yaptığın zaman ne olur? Ne kadar amelin ibadet olsa da efendim kimle berabersen onunla beraber haşl olursun. Ne diyor Kâbul Ahber Hazretleri Allah ezelde bir yazı yazdı arşın altına bunu yerleştirdi meleklerden bile bunu gizledi diyor sonra peygamberler vasıtasıyla bize bildiriyor ne diyor orada bir adam bütün evliyanın amelini yapsa oturup kalkması düşüp kalkması kötülerle beraber olsa ben onun bütün amellerini günaha çeviririm kıyamet günü kötülerle haşlederim bir adam bütün kötülerin amelini yapsa ama dostlarımla iyi kullarla mecliste otursak aksa ben onun bütün günahlarını sevaba çeviririm. Kıyamet günü dostlarımla mahşere kaldırırım, haş ederim. Onun için şu meclislerde bulunalım inşallah. Bize ne? Ha şimdi açık oturum seyredersin, haber dinlersin, şu bu bunlar ayrı şeyler. İçeriye bağlı. Seyrettiğin şeyin içeriği günahsa o orada birliktelik, onlarla beraberlik günahtır. Bu kadar basit bunu. Elmer muamene hep Kişi kiminle beraberdir? Sevdiğiyle beraberdir. E peki, insan sevmediğini taklit eder mi? Sevmediğine benzemeye çalışır mı? Sevmediğinin bayramını kutlar mı? Evet. Nasıl iş bu? Elmer mühibbul kavmü elemmel haqbib. Bir adam bir cemaati seviyor ama ibadeti onlara yetişmiyor. Ne olacak bunun durumu sordular. Ne buyurdu? Elmer mühibbul kavmü Kişi sevdiğiyle beraber. Hazreti Enes diyor ki, Medine'de sahabe bu hadise sevindiği kadar hiçbir hadisle sevinmediler. Medine bayram etti. Niye? Çünkü ben Resulullah bu Bekir'i seviyorum diyor Hz. Enes. Onlar kadar amelim yok ama onlarla beraberim. E sen de şimdi bir adamları seviyorsun, onlara benziyorsun, onlara uyuyorsun. Onlar kadar günahın olmasa da onlarla berabersin. Yarın ahirette adama defter açacaklar, dosya açacaklar. Bakacak dosyada ne günahlar, ne günahlar. Ya bunlar nereden ge? Ben böyle bir şey yapmadım ya. İçki, kumar, faaş, puğuş. Benim ne işim var? Ne diyecekler ona? sen bunlara razı oldun seyrettin yapmasan da bunlarla berabersin kim bir topluluğun diyor yaptıklarını severse benimserse sevmediğini seyreder mi Allah belasını versin ama bir bakayım ya ucundan öyle olmaz ki kardeşim yani insan oturup saatlerce seyredebiliyorsa demek sıkılmıyorsa seviyor biz niye seyredemiyoruz? Sıkıntı basıyor. Sevmediğimiz için. Allah'a işcan edilen noktada. Allah'ın münker saydığı işlerde. Allah razı değilse biz de razı değiliz. E bu kadar. Yani bu ne var sabret. E ne olacak? Çekirdek yemeyeyim mi? Ye. Bana ne çekirdekten? he o zaman her gece yiyor musun? Yemiyorum. E bu geceye özel. E Olmadı. Mübarek. Olmadı ki şimdi. Bu geceye özel bir şey lüzum var mı? Gecen gittik bir tekke ziyarete bir. Birkaç evliya gelmiş oraya dediler. De kim geldiyse gidiyoruz evliya duyduğumuz yerde. Bir de getirdiler hindi. Yedik mi? Yedik. Hindi yemek helal değil mi? Ama yarın gece yersen sıkıntı işte şimdi. İki gün evvel yedik hindi. Ne var? Siz de yeyin. Alın dolaba. Şimdi ucuzsa piyasadan. Ama bu sefer yılbaşı kutlaması alıyor derler. Bir de sakalına bak. Tüm suratına sakalından utan derler. Ayıp olur ha. Ayıp olur şimdi hindi falan almakta sıkıntı. Ondan sonra. Ne olacak? Ya sabret. Sonra ye. Hindi her zaman yenir. Dolma her zaman yenir. Çerez her zaman yenir. Ama sen o merasime bir tazim ve değer vermek fikrindeyesen bu sıkıntı. O merasime değer vermeyeceksin. Bu kadar şurlu olacaksın ya. Huşran mel kıyamet Kıyamet günü diyor sevdikleriyle mahşere çıkar. Ondan sonra ve huşebe bir hesabim. Aynı defteri ona da verirler diyor. Bir de bakıyor amel defteri hiç yapmadığı işler. Bana ne bundan? Sen sevdin ya, seyrettin ya derler. Vellem ya amel bi aman. Sen bunu yapmasan da sevmekle ortak oldun. Nasıl ki Resulullah bu Bekir sevenler sallallahu aleyhi ve sellem raddiyallahu anh onlar kadar amel kim yapacak ama onlarla beraber olacaksa bunlar da öyle ustura iki taraflı kesiyor. Ne gereği var kardeşim ya? Evet, 13 evet. diyorum. E, yan bizim arkadaşlar kutluyorlar da, yok efendim, e, bir evden televizyon kapattıramıyorum. Özel program açmışlar, bilmem ne. E, ne yaparsın? Yan odaya geç. Menfer abi dinim narsınlar da öyle bu kaneci Dinin imanını kurtarmak, haramdan korunmak için diyor. Bir karış bile diyor, kaçsa adım atsa gitse iste ucbelcenle cenneti vacip eder. Bir karış bile Allah için adım at ya. Ya ben burada bulunmuyorum bu ordum. Kardeşim kapatalım şunu falan. Yok. Hiç kapatmayacağız. Geç öbür odaya. Zikrini yap. Herkese efendim herkes günah işlerken sen Allah de. Bütün herkese gazap yağarken sana feyz yağsın. Bir de herkes isyan ettiği zaman sevap daha fazla oluyor. Çünkü o zaman Allah'a yönelen az olduğu için. Mevla ona özel muamele yapar. İnşallah. Evet. Böylece Meseleler önemli. İsa Aleyhisselam'ın havarilerle kıssası burada bize ibret. Geçerken bir kariyeden baktı. Herkes ölmüş düşmüş. Dediler ki havariler sen Allah'ın peygamberisi ölüleri diriltme mucizesine sahipsin. Biz sor, sor şunlara bakalım başlana nereden bela gelmiş. O zaman Selamu Aleyküm Aleyküm Aleyküm Kariyet. Ey memleket halkı selam olsun size dedi. Lebek ya ruhallah. Buyur Allah'ın ruhu dedi, peygamberi dediler. Bir ruhlardan ses geliyor. Ölü hepsi ölmüş. Ne oldu size dedi? Mabalikum. Ne oldu size dedi? Evvela Allah Teala'dan izin istedi. Mevla buyurdu ki şimdi git gece kararınca geldi bunlara sesler. Gece kararınca geldi. Selam verdi. Böyle buyur dediler. Ne oldu size deyince bir cevap geldi. Dün gece yedik içtik, afiyetle geceledik, sabah kendimizi cehennemde bulduk. Çünkü ölür ölmez gidiyor. Yani cesedi burada da dursa ruh gidiyor. Esas insan ruhtur, azabı da çeken odur. Ama dirilirken ahirette o beden de dirilecek, o başka. Şimdiki berzak alemi ara geçit dönemidir. Burada ruhadır sadece kabirde. E ne oldu siz? niye böyle yaptınız? Dünyayı çok sevdik diyor. Nasıl sevdiniz? Çocuk anasını sevdiği gibi. Anasından dayak yer yine anam anam diye ağlar. Bu sefer babası da bir tokat basası gelir yani. naan anan dövdü seni, ne anam diyorsun? Babam dedi gel kurtarayım seni. Yine babam demiyor, gidiyor anasına. Böyle de çocuklar var ya. Yani. Dünya öyle seviyor ki, dünya her kazığı atıyor yine dünya. Ya gidelim ahirette desen, yok ya kalalım yine belki bir rahatlarız. Peki niye herkes susuyor da sen konuşuyorsun? Dedik, ey İsa ben bunlardan değildim. Dün gece burada misafir bulundum. Yediler, içtiler, cümbüş. Ben de arada kal kaldım. Yani burada bulundum. Şimdi bunların hepsi cehennemin dibinde. Çengelle ağızları bağlanmış, konuşamıyorlar. Bir tek ben misafir olduğum için benim ağzım açık kaldı. Ben de kuyunun ağzındayım. Ateş çukurunun ağzında duruyorum. Bilmiyorum yukarı mı çekecekler, içerimi atacaklar. O kadar bir şey konuşuyor. bak Şimdi... Bunlar tefsirlerde zikredilen efendim önemli meseleler. Bunlar şaka değil. Bu gece yersin içersin. Sabahın düşünmek lazım. Hadis şerifte geçiyor ki: Lebi tena qawmum minummeti ala alehvin ve sherin va tarin fyuusbuhuqradatunu Benim ümmetimden oldukları halde bir cemaat bir gece eğlenecekler diyor. Bu hangi gece demiyor? Eğlenecekler, yiyecekler, içecekler, şımaracaklar, kibirlenecekler. ...sabaha maymuna domuza dönmüş olarak çıkacaklardı Ve bu ümmette maymuna domuza dönenler olacak. Daha olmadı, kıyamete yakın olacak. Daha olmadı. Bu ümmette olacak. Hadis-i şerifte daha neler geçiyor? Yani sadece dünyayla tatmin olmamak lazım. Biraz insanlara da vazetmek etmek lazım. Ne yapalım şimdi? E ben kutlamıyorum. Haram yapmıyorum, günah yapmıyorum. Millet ne yaparsa yapsın, bana ne? Olmaz. Vaz edeceğiz. Yuşa'a selam Allah vahyetti. Ya Yuşa, Ey Yuşa, inni mülkum min kavmikum khiyari min 40.000, em şerrari 70.000. Senin kavminden iyilerinden 40.000, kötülerinden 70.000 kişiyi helak edeceğim. Ya Rabbi dedi Havla el-işrar, "Ne malı khiyar? E bunlar kötü adam. Bunları anladık, helak edeceksin. E niye iyilere dokunuyorsun? İnnehum lem yaghzabu li ghadabi ve şaribûm. Benim kızdığım işleri yaptıkları zaman o iyiler de onlara Yaptıkları kötülüklere gazaplanmadılar, onlarla birlikte oturdular, yediler, içtiler, onları da helak edeceğim. E bunlar. Taberhan'da geçer bir hadis var. Azzeballahu kariyeten fiyesne aşara alim amelum amellü enbiya. Allah bir memlekete azap etti ki, 12.000 bin alim vardı orada. 12.000 bin alimin hepsinin ameli de peygamber kadar ibadet çıkarıyorlardı. O kadar ibadetliydiler. E niye helak edildi bunlar? Melekler dediler, ya Rabbi bir Allah diyenin hatırına kıyamet kopmayacak peki bu kadar 12 bin alimin yok mu hiç hatırı da? niye battı burası teheccüd kılıyorlar 18 bin alim sabaha kadar kılıyor Allah, Allah. Mevla vurdu ki hikmetimden sual olmaz azabım geldi mi reddolmaz helak edin hepsini hatta dediler ki ya Rabbi, bazı alimler çok işte ihlaslı takva falan filan ibdeubim batırmaya onlardan başlayın diye Sebebi ne? <gülüyor> bana isyan edildiği zaman, dinim inkar edildiği zaman, haramlar işlendiği zaman suratları bile bozulmazdı. Bana ne derlerdi diyor. Bizde yok dinimizde bana necilik. Bizde emri bil maruf var, neyi al münkar var. Kırıp geçirmek yok, insanlara kötü konuşmak yok, hakaret etmek yok. Ama dilimizin döndüğü kadar, elimiz erdiği yerde elimizle, ermediği yerde dilimizle, dilimizin ulaşmadığı noktalar olur, herkesle baş edemeyiz. O zaman en azından kalbimizle Allah'ın razı olmadığı işlere karşı rızasızlığımızı ve hoşnutsuzluğumuzu göstermek durumundayız. Yoksa işimiz zor. Evet. Evet. Bundan dolayıdır ki bakın yine bir hadis-i şerif. Ma'min komun yekunu ya'mel bil maasi. Bir toplulukta diyor günah işleyen bir adam olsa. <gülüyor> ya şimdi eskiden böyle bir kişi iki kişiydiler. Şimdi nerede? Toplulukta Yılbaşı kutlamayan birkaç kişi kaldık. Bu sefer bi bizi şey edecekler. Bizi no anormal görüyorlar yani. Şimdi bizi anormal görüyorlar. Aa sen ne yapacaksın yarın gece? Özel bir şey yapmayacak mı? Kutlamayacak mı? Şöyle yapacağım mı? Yok. Aa nasıl olur? Biz şaşırılıyoruz yani. Yakdirune ala yughayiru fe lem Gücü varken bu işi değiştirme, değiştirmezlerse değiştirme. E, gücün yet, gücün vaz edersin. Sohbet edersin. Bak yani Flash TV'de sohbet var. Herkese dersek orayı dinleyin kardeşim. Bak düzümsüz eğlenceler yapmayın şimdi. Bir şey dersin yani. Allah imkanları artırıyor. Yuşikven ya'mame'llah bi'azabin qabl an yamutu. Ölmeden evvel Allah toptanını azap edecek diyor. Bak toptan ne demek? Ayırmıyor. Neden ayırmıyor? E niye değiştirmedin? Niye elinden tutmadın? Niye vazetmedin? Niye doğruyu söylemedin? Onun için bir hadis-i şerif daha okuyalım. Yuşaru yawm el kıyamet Min, min kuburihim ilallahi teala. Kıyamet günü ümmetimden bir cemaat Allah'ın huzuruna insan kılığından çıkmış olarak ala suratil maymun domuz kılığında çıkarılacak mahşere. Bu biz, bizi de bu tehlike şu anda tabiiz. Neden? Neden? Neden? Bi maddahani Günah işlemiş değiller. Günah işleyenlere yağcılık etmişler. Neme lazımcılık etmişler ve kifu anneyim bu güçleri varken yapma etme dememişler. Yani vaaz edeceğiz, Allah rızası anlatacağız ancak dem dediğim gibi kırma geçirme yapmayalım inşaAllahu rahman. Bu kafirlere karşı biraz daha efendim dikkatli olalım bunların merasimlerine katılmamaya. Özen gösterelim. Allah da bizi zalimlere meyledenlerden yazmasın inşallah. Ve <Sessizlik> la Sakın o zalimlere, şirk koşanlara azıcık dahi meyledmeyin. Bu azıcık değil bu bayağı bir kocaman meyil ya. Fe temassakumun nar. Sonra ateş dokunur size. Yakar sizi. Ya bu dayanılacak iş değil. Onun için emin olmayalım. sonra gece saat 3'ten 4'ten sonra yatarsın aşağı. Ne olacak belli değil. Benim dost, düşmanlarımı dost etmeyin diyor. Efemine el Kur'an yetiyim, besnâ beyatemüm naymûn. Gece vakti uykudayken, şehirliler köylüler yatmış istirahat ederlerken, birden azabım gelse, ne yapacaklar diyor? Kötü halde yakalanmamak lazım ya. Efemine el Kur'an yetiyim, besnâ duhâ şehirliler köylüler, çetin azabımızın kuşluk vakti gelmeyeceğini nereden bildiler? Nereden kendilerini güvence hissed hissediyorlar? Nasıl bu rahatlığı buluyorlar? Benim düşmanlarımı dost edecekler, onlara meyledecekler, onlara benzeyecekler. O güne, o geceye ait özel masraflar yapılmış, kutlamalara önem gösterilmiş, özen gösterilmiş. Dolayısıyla bunlar iştirak olur, katılmak olur, hisse almak olur, pay almak olur. Aldığım pay azaptan olur, ateşten olur, gazaptan olur. Allah bizi mekrinden azabından emin eylemesin. Allah bizi daima korku ve e, tetikte olanlardan eylesin Allah'ın dostlarına dost olmayı düşmanlarını düşman bilmeyi nasip eylesin Allah dostlarından bir düşman bize nasip eylemesin düşmanlarından bir dost bize nasip eylemesin böylece rahman bu mesele İmam Rabbani Hazretlerinde beyanı vecile mektubatta zikredildiği üzere bir komşum diyor ölüm döşeğindeyken beni çağırdılar Gittim baktım gidişatı iyi değil. Suratı artık morarmış, kararmış, bozarmış. İçimden geldik kalbine bir teveccüh edeyim. Yani manevi haline bakayım. İmanını kurtarabilecek mi kurtaramayacak. En zor günümüz son nefestir. Allah cümlemize iman selametin olsun. İmanını kurtardın ne olsun sonu cennettir. Ama iman gitti mi hep kıldığın namaz oruçta boşa gitti. İman son nefese bağlı. Bu son nefes için millet... Bütün Allah'ın dostları, alimler, veliler ağlamış, sızlamış, dua istemişler hep dertlerine, hüsnü hatime, Allah sonumuzu güzel etsin. Amin. Ahir kelamlarımız, kelime-i tevhid ve Kur'an'ı mecid eylesin. Amin. Ama bunun için ne lazım? Müslüman gibi yaşamak lazım. Düşmanlara benzememek lazım. Bu kişinin diyor, kalbine bir baktım diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Şimdi bunlar inanmazlar bu işlere. Evliya teveccühüne, Allah dostlarının kalpleri keşfine... Halbuki bunlar keramet, evliyan kerameti haktır. Allah onlara o imkanı vermiş. Bakarlar böyle. Adamın dışına bakarsın sen, o da içine bakar. Naksifende Hazretleri buyuruyor, Hac'da Mina çarşısında bir adam gördüm, çukur bir yerde millet başına üşüşmüş anma alışveriş yapıyor. Şimdi biz olsak, vay anasın herif vurdu voliyi, ne para kazandı diye heves ederiz. Nakşibendi Hazretleri üzülüyorum diyor, bu adama da Allah çok zikir emrediyor, bu kadar müşteriden bu nasıl zikredecek, vah zavallı diye üzülüyorum diyor şimdi. Bir de diyor kalbine bir bakayım dedim, bir baktım 50 bin dinar şimdiki kaç mil, belki 100 bin dolar kaç, yüz bin, bin lira. O kadar alışveriş yaptı diyor yani kalabalıkta, bir an kalbi Allah'a unutmadı diyor, helal olsun dedim adama diyor. Çünkü bunlar kalp casuslarıdır, kalbe bir efendim bakarlar şöyle, zikirde mi, gaflette mi, değil mi? öyle adam tesbih elinde zikrediyor gibi görünüyor. Bir de bakarsın adam içine o kalbi keçilerine gitmiş. Yani alacağına, vereceğine, dostuna, düşmanına kalp yok, kalp. Öbürü de alışveriş yapıyor, kalbi Mevla'da. Ya Rabbani Hazretleri diyor, baktım şunun kalbine bakayım. Baktım ki iman nuru zayıflamış, zayıflamış, sönecek mum gibi kalmış. Karanlık biniyor, bulut geliyor, duman geliyor. Gitti gidecek iman ya. Ya ben Alemin dedim. Ne olacak bu adamın komşuluk hakkımız var. Ne iyilik edebilecek ona? Bir teveccüh ettim. Teveccüh ne demek? Manevi feyiz aksettirmek. Yani alnına alnına koymakla da olur. Ama öyle olmasa da uzaktan da gıyabi teveccühtü olur. Yani birkaç metre uzakta yine Allah dostları kendi feyizlerinden ne yaparlar? Akıtırlar. Bir teveccüh ettim diyor. Bir karanlık kaldıramadım. İkinciye denedim olmadı. Üçüncüye Dedim ya Rabbi benim teveccühlerimde bir kusur mu var? O zaman bize nida geldi. Ey imam sen öyle bir manevi feyizlere sahipsin ki bu teveccühlerini dağlara yapsan senin himmetinle dağları yeniden kaldırırım. Ama bu adamdan beklemek bundan bir karanlık kaldıramazsın. Niye? Çünkü bu şirk merasimlerine değer verdiği için bunun günahı normal günah değil şirkle karıştı. Sonra baktım inceledim ki diyor. Hinduların, gavurların bir bayramı varmış. Safranlı, boyalı pilav pişirilermiş o gün. Bu da ona katılırmış, o, o da öyle evinde bayram yaparmış. Halbuki Müslüman. Bak ne hale geldi son devesine görüyor musun? Öyle ayrıldım diyor. Sonra haber geldi vefat etmiş. Şimdi ne yapsak cenazesine gitsem mi, gitmesem mi? İstihare yaptım, buyuruldu ki... imanını zor kurtardı, cenazesine gidebilirsin. Elhamdülillah, birisi imanlı ölse... Hepimiz sevinmemiz lazım. Hepimiz. imanını kurtardı. Ama niye zorlanacaksın? Niye son nefeste tehlikeye gireceksin? Efendim Allah'ın kitapsızlığına, dinsizlığına benzeyeyim diye, onlar gibi oynayayım, göbek atayım diye ne gerek var? Kendi imanını tehlikeye atmaya. Onun için Allah iman selameti nasip eylesin. Milleti uyaralım, uyandıralım. Hem de böyle bir fırsat olduğu, Televizyonda da program olması da bir fırsattır. İnşallah oradan da birkaç ayet, hadis bir şey duyarlar. Belki benim katılmayan, kutlamayan... ...hayatında bir değişiklik yapmayan... ...hatta inadına namaz kıl ya! Zikret! Kur'an oku! Ne kadar feyiz alırsın? Hiçbir gecede almadığın kadar feyiz alırsın. Kadir gecesinde herkes ibadette dönüyor. Şimdi yarın gecede çoğu insan isyana gider. Bundan dolayıdır ki o saatte... E, ...zikredene Allah'ın bütün feyizleri ona yönelir. Bu çok büyük bir müjdedir. Yetmiş kat fazla sevabı var isyanda olanların arasında zikredenler için dolayısıyla tabii ki toplum olarak mutlaka ki günah oranı yarınki akşam artar Allah azaltsın inşallah Allah tevbe nasip etsin bazılara tesir nasip etsin tesir halk eylesin. amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azade eylesin amin şimdi cumartesi saat 8'de yani yarın değil öbür akşam Bursa vakıf köydeyiz Pınar Eğitim Derneği'nde kadınlar da geliyor oraya. Bay bayan bütün Bursa cemaati bekliyoruz inşallah. Cumartesi Ümrani Arifan Şubesi kitap imza günü olacak. Saat yediden sonra adres dergide var. İnkılap Mahallesi Küçüksuz Caddesi Pıldırcın Sokak numara 11. yani İmam-ı Azam Camisi var. Tam İmam-ı Azam Camisi'nin karşısındadır. Orada yedide bulunacağız inşallah urrahman. Yeni dergi çıktı. Şeyh Ahmet Maliki Hazretleri burada konuştu. Ehli Beyt'in Elsted itikadını onu tercüme ettik inşallah. Onu güzelce okursunuz. Ondan sonra daha birçok ilimler var ama Mehmet Ali Hoca'nın güzel bir yazısı var. Bunu da okursunuz. Ne diyor Mehmet Ali Hoca? Efendim size bir fasık bir haber getirdiği zaman ne yapın? Araştırmadan gelen haberi mutlaka araştırmak lazım. Güzel ayetlerle, hadislerle önüne gelenin lafına inanmamak lazım. Ali Eren Hoca çok güzel yazmış. İlahiyatçılar resmi geçidi. Burada da ne kadar yalan, yanlış varsa bunların fetvaları sırayla yazmış. İnşallah okursunuz, istifade edersiniz. Dergiden çok... Özellikle hastalara şifa namazı yazdım. 3-4 ay evvel bununla amel edenler bize çok telefon geldi. Kanser hastaları bu namazı kılmışlar. Bin kere dua kumuşlar. Kanser geçmiş. Gidiyorlar tümörü geçmiş. 12 santim tümör yok olmuş. Kaç tane telefon geliyor, ameleden arayıp duruyor. Ben de onun için bir daha yazdım. 62. sayfada şifa namazı iki rekat kılınıyor. Üç ihlas okunuyor iki rekatte. Bir dua var, bin kere okunan. Burada yazdım. Ya Bediye Ali Acabi diye başlıyor. İnşallah bütün hastalıklarımıza şifa olur. Bunu tekrar yazdım ki arada yazalım böyle. Çok hasta var. Amel etsinler inşallah. Efendim üç vasiyetim size arz ediliyor. Bunu her tarafa ulaştırın. Bir de Safer ayında okunacak dualar. Bu kitap da yeni çıktı. Evvelce çok kısaydı, 140 sayfa. Burada ne var biliyor musunuz? Bir senelik bela ve uğursuzluklardan kurtulmak için her Çarşamba günü okunacak, her Çarşamba. Yani sadece Safer ayında değil, Salıyı, Çarşamba'ya bağlayan gece dualar var. Her hafta okursanız bir senede hiç bela görmezsiniz. Safer ayında özellikle var. Çarşamba gününün uğursuzluk özelliği var. Çarşamba günü işte kan mı? Tırnak kesilir mi? Şunlar bunlar. Bütün hadislerle günlerin efendim, bina yapacağım ne gün yapayım? Yola çıkacağım ne gün? Evleneceğim ne gün? Bütün böyle günlerle ilgili faziletler var. Mesela ayda yedi gün bir iş yapma diyor mesela. Böyle önemli işlere imza atma. Hele resmi yerlere falan sakın böyle mahkeme işin meşin düştü yandın. Yedi gün. Bu hangi yedi gün? Bunlar Hazreti Ali Efendimizden yazdık. Bunlar hepsi bu kitapta beyan edilmiş. Özellikle e, Safer ayı ne gün giriyor? Önümüzdeki Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece ilk gecesi. 5 Ocak Çarşamba. 5 Ocak Çarşamba. da Çarşamba'yla başlıyor ha. Tam yani. Efendim e, Safer ayının her günü okunacak dualar. Bakayım size. Ondan sonra her gün okunacak. Çarşamba günü başlıyoruz. İnşallah 55. sayfede dergide var. Orada günün de yazmış. İlk çarşamba gecesi. ilk gece namazı. 4 Ocak, Salı'yı 5 Ocak çarşambaya bağlayan gece. Haftadan evvel ha. Önümüzdeki haftadan evvel. Duyuruyorum size. Namazı var. Bu namazı mutlaka kılın. İlk çarşamba gecesi kılınacak namaz. Ondan sonra... Şimdi i̇lk gece namazı başka, ilk çarşamba gecesi namazı başka. Farklı. Yalnız aynı geceye çattı. Niye? Kurtuldunuz iki namazdan. Çünkü ilk gece neye çattı? Çarşamba gecesi çattı. Hadi bir namazdan kurtuldunuz. Bunları kılın. Dualarını yapın. Bu safer ayındaki e, okunacak dualarla bütün belalar kalkacak inşallah. Ne belalar kalkacak bunu? Efendim üç bölümde bu kitap da yeni çıktı ilk olarak. Bunlardan çok istifade edersiniz hayır arayanlar, şerden uzak durmak isteyenler bu sefer ayı kitabındaki günlere, gecelere riayet ederseler inşallah belasız yaşayacaklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin. Amin. Sübhane rabbil alil alel ve abel rabbil alemin assalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme nâ neselükel cenneh ve ne'ûzibike minennâr Allahümme nâ eselüke ridâke vel cenneh ne'ûzibike min sekattike vel nâr Allahümme innâne se'elüke al-Cenneh, ve mâ karrab eyleyâ amel, ne'ûzu bîkâ minennâr, ve mâ karrab eyleyâ min amel, Allahümme innâne se'elüke min khayr mâ se'eleke min nebiyyûke Muhammed, sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem, ne'ûzu bîkâ min şerîme, s-tââdeke min sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem, ve entel musta'anû aleyke ve Amin kulli kulli innaka kulli Ya ya ya Gecemiz mübarek eyle. Tembelliği izale eyle. Uyku halini gider ya İbadet, ta'an ve makbul dualar nasib eyle. Amin. Yarınki geceden ibadetle agah olan kullarından eyle. Vatanımızı, milletimizi iş savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. İsker polisimiz bizi muhafaza ettikleri gibi sen de onları muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bütün ahir akıbetlerimiz hakkında ne dua, hayırlı muratlar isteyenler varsa ihsan eyle. Amin. Şerlerden, um, korktuklarımızdan cümlemizi emin eyle. Amin. Bizleri affeyle, şu saatte mağfiret eyle. Günah yüklerimizi bizden kaldır ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azade eyle. Sevdiklerimizi de bu ile hak ile, ailelerimizi yar ile itaatkar eyle. Eşlerimizi birbirimize bela olmaktan muhafaza eyle. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ile hak ile. Namazsız, abdestsiz, Kur'an'sız, zikirsiz bir çocuk zürriyet nasip etme bize ya. Olanları da hayırlı ıslaha ile yarım. Parçalarımızdan ceh cehenneme bir zerre atma ya Rabbi. Hepimize, zürriyetlerimizle, geçmiş büyüklerimizle, Aba-ıcdadımızla, cennetinde haşru cem'iyle ya Rab! Habibinle, dostlarınla Haşr cem'iyle ya Rab! Amin diyen dillerine harcı hemden azad eyle! Azabından gazabından emin eyle! Sana tam güvenmek nasip eyle, tam tevekkül nasip eyle! Senden karşı gayrinden korkmaktan bizi muhafaza eyle! Senden gayrine boyun eğmekten bizi muhafaza eyle! Ancak senden istemek, sana yalvarmak nasip eyle! Yalvardıklarımız ne sıkıntılarımız varsa icabet eyle Dara düşenin ancak belasını ben açarım Buyuruyorsun Allah'ımız olarak sana yalvarıyoruz Sen keşfeyle, tüm Sıkıntılarımızı tefric eyle ya Te Kalplerimizi tefrih eyle ya Rabbi Feraha çıkar bizi ya Rabbi ve Hepimizin ya Rabbi Buraya ne niyetle gelenler ne kardeşlerimiz varsa Bir vakit namaz kaçırmaktan onları da Muhafaza eyle Allah'ım hepsine namaz aşkı ver ya Bütün bizi seven dinleyenlere namaz eyle Kur'an ehli eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet ve cemaat üzere yaşayıp bölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu cemaatler hürmetine bizleri kaymaktan kaymaktan muhafaza eyle Ehl-i sünnet itikadından zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eyle Son nefeslerimizde buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdû Kelimesini kolay okumak bize nasip eyle Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel e anü habibin sallallahu aleyhi ve sellem Bizlere ahir nefesimizde son nefesimizde yetiştir ya Rabbi Şeytanı başımızdan savuştur ya Rabbi, iman selametle, ile çene kapa bakmıyor sereyle. Amin. Buhar et taha ve Yasin. Allahümme, cüll ve sellim ve barik Allahü Celle. muhammedin Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. Allahümme. As-salatu ves-selam. Aleyke ya Resulallah. Salatu ves-selam. Aleyke ya Habiballah. Salatu ves-selam. Aleyke ya Seyyid el-Evvelin vel-Ahirin. Buradan ravzasına arz eyle ya Rabbi. Huzuruna arz eyle ya Rabbi. Şefaatine nail eyle ya Rabbi. Himmetin üzerimize daim eyle ya Rabbi. Koruma sahasına bizleri dahil eyle ya Rabbi. Rızasına koşturuğuna nail eyle ya Rabbi. Amin. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafudu. وَسَلَامُنُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلّٰهِ رَبِّ الْاَلْمِينَ صلى الله عليه وسلم وَالِهِ وَصَحَمُوا شَاءً اَخْدَرُ اَفَنْ بَاَمْ سُخَهَا صَلَةً اُلْا اَرْوَاحِ اَمْوَاتِ نَا اَمْوَاتِ الْمُسْلِينَ وَا